Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 11. Açık Radyo Günleri Evet Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve 11. Özel Yayınımız Destek Projesi Özel yayını 11. radyo günlerinde beraberiz. Bu ikinci gün. tüm rekorları da alt üst ederek gidiyoruz. Bu da tahtalara vuralım diyoruz. İyi bir dayanışma var. Konuğumuz Ege Çubukçu. Hoş geldin. Hoş bulduk iyi Ben abi. sen diyorum. Tabii ki. <gülüyor> ee, burada rap sanatçısı, söz yazarı, prodüktör diyor. Ama şimdi duyduğumuza göre radyoculuk da varmış sende. Evet. Eski radyocu ama yani 30 yaşındaki bir insan için ne kadar eski olabilir o da <gülüyor> tartışılır. Ya. Lise sondan sonra radyoculuğa başlamıştım büyük bir merak... ...vardı Öyle mi? Çünkü Yani eski deyince... ...biraz önce... ...Ada Gökçin vardı burada. Hı hı. Ve o... İşte ...doğmadan yılında. önce başlamıştı. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Annesi'nin karnında, Annesi Annesi karnında başlamıştı, başlamıştı. programda. Dolayısıyla radyoculukta eski yeni olmuyor. Ama iyi memnun oldum meslektaş. Oldum. Evet evet eski bir meslektaş. Evet açık radyoyla... ...tanışma ve şey... ...durumları nasıl? E, tabii doğal onlar? olarak İstanbul'a gelince ha. başladı... İstanbul'a gelince çok şaşırmıştım. Bizim İzmir'de frekans başına bir radyo vardır en fazla. Bazen 2-3 frekans atlarsınız ki <gülüyor> bir şeyler duyabilirsiniz. E, tabii genelde daha çok e, yüzeysel yayın dediğimiz, benim en azından öyle e, gördüğüm sadece müzik yayını yapan. Radyolarla biz büyüdük. E, o yüzden İstanbul'a geldiğimde gerçekten şaşırdım. E, garip geldi bana ilk başta. Hani, Ay, müzik şey. dinlemek dışında insanların fikirlerini paylaştığı, konuştuğu radyolar gördüm. Bunların başında tabii ki açıklar radyo geliyor. Adında zaten hiçbir şey gizli değil. Adında da açık açık olduğu gibi her şeyi açık açık konuşulabilen fikirlerini insanların serbest bir şekilde paylaşabildiği ve aynı zamanda müzik olarak da yüzeysel demek belki müziğe hakaret olur ama daha fazla insanların içerisinde yaşamlarına dair mesajlar, duygular paylaşabileceği müzikleri de dinleyebildiği bir radyo olması Beni özellikle çok dikkatimi çekmişti. İzmir'den hangi sene geldin demiştin? 2003'te geldim ben. Eh, bayağı bir olmuş o zaman açık radyoyu tanıyıldı da. Tabii tabii yani şans eseri de daha önce bir arkadaşımla gelmiştim o zamanlarda albümüm de yoktu. Ben dediğim gibi yani radyo olan da bir e, eski bir evet. heves. O işi de biraz olsun bunu yapmak, icra edebilmekten kaynaklanan. Hani nasıl uçaklarda kokpiti görmek istersiniz ya benim için yayın odası evet. her zaman öyle olmuştur. Her zaman ilgi çekici olmuştur. Ne yapıyordun radyoda? E, this yayın, Turkey. Okay. Müzik... Yayıncıydım. E, hafta içleri işte coffee time dedikleri işte bu drive time'ın sonrasında insanların evine gelip yemeğini yedikten sonra Sonra dinlemeyi tercih ettikleri bir yayın saati vardı. Bir de İngiltere müzik listelerini sunduğum bir yayın programım vardı. Yabancı müzik zaten üzerineydi. Sadece evet. yabancı müzik yayınlıyorduk. Keyifliydi ama benim için. Yani özellikle lise sonrası iş hayatına, lise öncesi de iş hayatına atılmıştım ama çok başka işlerdi. Daha sonra lise bittikten sonra biraz daha kendime vakit ayırıp ne istediğimi, ne yapmak istediğimi farkına varınca... Şans Eseri böyle bir gün yemek yerken e, Karşıyaka İskelesi'nde radyo port vardı şu an kapalı zaten yayın yapmıyor. Çok merak edip kapısını çalmıştım yayıncı arkadaşın. Çünkü yayın bildiğiniz böyle restoranın içerisinde yapılıyordu ufak hmm. bir küpü vardı içerisinde yayın yapılan. Nasıl oluyor bu işler dedim. Ve o şekilde başladım hemen demomu verdim falan. Evet, öyle bir bir anda <gülüyor> <öyle> <gülüyor> bir müziğe de çünkü o, o sayede evet, artık. Yani sihri var değil mi aslında? Var. Yani radyonun hakikaten öyle bir... Tabii e, ki. E, sihri var. şimdi e, müzik e, ağırlıklı olarak müzik e, büyük ağırlıklı <gülüyor> hayatında tabii tabii ya yani müziğe de o şekilde Açın. o sayede müziğe başlama değil ama müziği icra edebilme şansını radyoda yakaladım. E, çünkü siz de hani kabul edersiniz ki müzik yapmak o kadar da aslında basit bir iş değil e, sonuçta. E, hiç değil. Hiç değil. E, yani ne kadar yeteneğiniz olsa da sonuçta bazı teknolojik e, gereksinimler duyuyorsunuz. E, radyoda bunu ...sağlayınca bana boş saatlerimde müzik yapmaya başladım bir de radyoda, prodüksiyonda. İyi, harika. <gülüyor> o o zaman, zaman şimdi bizim ne, ne çalacağımız onu bir de destekçileri de aramanın <gülüyor> tabii, tabii. zamanı... Kesinlikle. Hatta... ...Beruni sesinden de <gülüyor> telefonlu bir duymalarında Peki, fayda, fayda olabilir. <gülüyor> Peki. Ee, nasıl ne? geçtiğini anlamadığını dinleyeceğiz. Ee, onu dinlerken bir yandan da e, destek hattımız açık olacak. <gülüyor> bizi arayanlar, de. bizi aramak isteyenler 212-343-4141 telefon numarasını arayabilirler. Hoş ama boş hayatı. Çoğu zaman acı ama canın çok tatlı. İnkar etmesi güzel ama böyle. Herkes ölür ama yaşayamaz hayatı. Herkes ölür ama yaşayamaz hayatı Herkes ölür ama yaşayamaz hayatı Yašadığım her günü Yašarım sanki son günüm Geçmiş hesap kitap gördüğüm Bu okul eski okul takip et bu oku İzmir'den başladı yolculuğum Öncesi tek perdelik boş bir oyun Hip hop, hip -hop ruhumu doyurur oldu düşmanların büyüdük deiz alt edip düşmanları hiçbir anmaz geçip de düşkurmayı pes etmedim sözlerim vardı seni bana bağlayan art da kötü niyet aramadan bak şimdi karanfiler asfaltlarda kaldırım taşlarının altında kumsal var tu el ele, nasıl yaşarız Bu Geçmanlar geldi zaman aşman diyor Nasıl geçtiğini anlamadan geçiyor Öyle bir geçiyor zaman Öyle bir geçiyor zaman İçindeki boşluğu dolduramıyor insan Buna çözüm olamaz hiç birli Dünya ise çoğu zaman eşek şakası ne kafaca giriyoruz birbirimize oysa cam feda sevdiğimize Binlerce yıl nasıl geçtiğini anlamadan geçiyor ve ilaç olamıyor yaralara zaman kahvaltıda süt ve bal yerine kanla gözüşü ne bir merhem var ne de bu hastalığa faş üstünde taşımız üstünde baş barış yaşanmaz kazanılarak hiçbir savaş görünce birbirimize sarılamadık öldü deniz bir Ne sonus. sonosu Aš gönlava Radyo 94.9 burası ve Ege Çubukçu'dan dinledik nasıl geçtiğini anlamadan bu yeni şarkın galiba Evet yeni bir parça yani hazırlanışı e, Ağustos Temmuz Ağustos aylarında yapıldı ama daha yeni e, fırsatımız oldu çünkü özel bir albümün içerisindeydi karma bir albümün içerisinde organize oluyoruz üç Türkiye'nin bütün e, rap camiasında icra eden yeni eski bütün sanatçıları bir araya getiren karma bir albümdü. Bu albüm için saklamıştım parçayı. E, ise peki camın öte yanından Yağmur mesela nasıl ezberebiliyor? <gülüyor> Yağmur az çok yapılışında e, şahit oldu <gülüyor> yapılışına. <gülüyor> Baştan sona duyunca dehşete kapıldım burada. Evet. Siz beğendiniz e, mi? E, çok kulaklığı beğendim. Kulaklığı çıkarmadınız çünkü. Yok. Dikkat ettim. Dinlediniz galiba büyük ihtimalle. Dinledim dinledim tamamını. Hatta dinleyicileri bile bir an unuttum. <gülüyor> Onlar güzel bakmasına çok güzel şarkı. Evet. Teşekkür ederim. Eline sağlık yani. Evet şimdi nasıl nasıl bir kariyer, ne yapmayı düşünüyorsun yani böyle bu yolda? Aslında hep hayal ettiğim şeyi yapıyorum yani belki daha iyisi olabilirdi ya da şans keseri daha büyük bir şanssızlık keseri daha da kötüsü olabilirdi bunları hiç sorgulamadan e, yaşıyorum çünkü şarkıda da dediğim gibi yaşadığım her günü sanki son günümmüş gibi yaşamayı evet. artık uygun gördüm kendimi. Çünkü hayalleri insanın gerçekten sınırsız ve limitsiz oluyor. Onlara sınır koymak değil ama adını net olarak belli etmek. Çevresine küçük kalpler ve resimli çerçeveler çizmeden ne istediğini bilmek önemli olarak düşünüyorum. O yüzden zaten yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Söz yazmak istiyordum. Müzik yapmak istiyordum. Yazdıklarımı paylaşmak, insanların dinlemesini sağlamak istiyordum. Bunu da belli bir seviyeye kadar getirdim. Bundan sonra da ...mümkün olduğu kadar... yani ...son nefesime kadar bunu yapmaya devam edeceğim... Çok, ...nereye kadar gideceğini bilmeden... Evet, ...çok ilginç aslında... ...yani saat 13'te... ...13 civarında Açık Deniz özel programı vardı burada... ...ve çocuklar... ...bizim bayağı tecrübeli çocuklarımız oldu... ...senelerdir yapıyorlar işte... <gülüyor> ...Selen'le Gülce... ...zaten adada... ...anasının karnında radyocu oldu mecburen... Evet. Ee, ...ve... E, Onların konuk ettiği arkadaşları Kayra Caner ilginç bir şey söyledi ben kulak misafiri oldum ve ben sadece müzik yapmak istiyorum müzisyen evet. olacağım demiş ee, aynı duyguları paylaşıyoruz hocası de. da aç kalırsın o zaman demiş olsun dedi ben evet. bunu parayı düşünerek yapmıyorum dedi çok kararlı görünüyordu Kayra bunu dinliyorsa şimdi bizi daha da büsbütün tamamlamış olduğu de, umarım evet. evet. Yani genelde öyledir çünkü bu iş ruh olmadan tabii ki yapılabilir. İyi bir sesiniz vardır, iyi bir yeteneğiniz vardır yorumlamak için. Başka müzisyenlerin sözlerini, bestelerini kullanırsınız. Benim hayalim hepsini kendim yapmak. Yani sözümü de kendim yazmak, bestemi de kendim yapmak. Bir de ayrıca Türkiye'de de Rap müzik yapmak ayrı bir başka bir dava <gülüyor> zaten. Evet. Ee, hani sadece müzik yaptın da aç kaldın diye rap müzik yapınca da ne olduğunu ya da ne olacağım belli değilken. Nedir bunu Rap müziği nasıl ]mek. tanımlıyoruz? Rap müziği e, çok fazla. Çok zor aslında. aslında. Çok zor. Yani bir müzik tarzını özellikle yani yıllardır icra edilen dünyanın her yerine artık ulaşmış. ...bir akımı anlatmak o kadar kolay değil ama... ...Açık Radyo'nun ilkelerine... ...prensiplerine benzediğini düşünüyorum ben rap müziğin... ...çünkü açık fikirlikle... ...özellikle sabit olmadan... ...tabii ki söylediklerinin arkasında da kalarak... ...dünyaya güzel mesajlar verebilmek... ...bazen kötü mesajlarda... ...insanları farkındalık bilincine... ...ulaştırabilmek... ...ama bu tabii ki sadece bir mesaj müziği değildir... ...içerisinde eğlence de vardır, aşk da vardır... ...yani konu aldığı konuyu... En ince ayrıntısına kadar tartışabilen bir müzik tarzı olarak görüyorum ben bunu. Ee, kendini ifade edebilmenin en önemli yolu e, hep dürüst olmak, açık olmak ve sözlerin e, arkasında durabilmekse bunu en iyi benim gerçekleştirebildiğim ha. en iyi müzik tarzı rap, müzik. Şu e, rapın e, şeyi kökeni. Daha alt kesimlerden ve siyahilere ait. Evet. Öyle Yanlış mı? Yo, yo, doğru doğru biliyorsunuz. 70'lerin başlarında başlayan bir müzik akımı olmasa da bir fikir anlamında başlıyor. Zaten hip hop kültürünün içerisindeki bir müzik jenri. 70'lerin sonuna doğru artık tamamen siyahların ha, hükmetli bir müzik olmaya başlıyor. Müzik anlamında yani sound anlamında konuşursak sample müzikleri üzerinde e, tekniğiyle yapılan bir müzik tarzı. E, i̇lk başta bu işin hani, aranje kısmı vesairesi düşünülmeden sadece sözlerine e, özellikle yoğun e, icra edenler vardı. E, zamanın e, disco e, plaklardan alınan samplarla yapılan bir müzik tarzıydı. Ama zaman içerisinde tabii ki teknoloji de olsun, kültürün kendini geliştirmesi olduğu yerde kalmaması da diyebiliriz buna. 2014 yılında artık Ben başka bir müzik dinleyebiliyoruz. Diğer müzik tarzlarıyla iç içe geçmiş. Nasıl geçtiğini anlamadan da, da duydunuz gibi işte. Evet. İçerisinde caz, blues öğeleri de var. Rap müzik vokal olarak rap tekniği de olan. bütün dünya müzikleriyle iç içe geçebilen güzel bir müzik janrı olarak görüyorum ben bunu. Evet, bu benzetmeyi de doğrusu İltifat olarak kabul ediyorum ama benimsedik bile açıkladığı. Çünkü biz de bütün yani ana sloganımız mesela işte kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık. Yani rap'in de böyle bir geniş Kesinlikle, kesinlikle. Mesajlı var. var en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diye. Tabii ki e, kendi içerisinde gelenekçi belki de düşünen başka rap müzik dinleyicileri ve icracıları vardır. Ama benim düşüncem bu, bu yönde. Evet, çok e, hoş doğrusu. Peki bir, bir parça daha dinleyelim. Rap demişken bir rap, rap demişken, parçası. Rap evet, muhakkak ne <gülüyor> okay. getirdin bize? E, kamufle e, yeni, yeni bir e, rap icracı arkadaşımız, rap sanatçı arkadaşımız. O da bu albümün içerisinde Neyin Farkındasın adında bir parça e, seslendirdi. Kamufle Onu, mi? Kamufle adı. Parçanın adı Neyin Farkındasın. Ee... O zaman bir daha telefon numaralarını da Davudi sesinde verirsen. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Destek attığımız 212-343-4141 telefonlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> Míň yeah. fakt, Doğru ya to že se to Yoksa yalan halkının mı Neyin farkındasın Katilin mi adilin mi Haklarını bir kömüre feda eden halinin mi Neyin farkındasın Tecavücü adilin mi Küçük bir kızın hayatını yok sayan adaletin mi Neyin farkındasın Taksim'in mi Silivri'nin mi Sözde adaleti savunan bir kibirlinin mi Neyin farkındasın Yanlı medyanın mı Hayrı şerle alevleyen gözü dönmüş insanın mı Neyin farkındasın Sivas'ın mı Solingen'in mi İnsanları sınıflandıran zihniyetin mi Neyin farkındasın Yasanın mı yargının mı Bölünmesi istenilen toprak Dernin neyin farkındasın, söyleneyin farkındasın. Fikirlerin hiçbir zaman seni kandırmasın. Burada her şey düşünemez düşülemez insan. Bu tarihte üstünlük en saf temsilinden. Burada her şey düşünemez insan. Kurta, yeter, özgürlük, Yo, farkındayım mahvedilen doğal güzelliklerin, oh. katledilen canlıların, küçük yavrucakların, farkındayım çıkar sağlayanların, annenin babanın evladın arkasından ağlayanların, farkındayım sanatı yoksayanların, eğitimi kısıtlayanların, düşünceyi sınırlayanların, farkındayım demir parmaklıklar arasında suçsuz yere hüküm diyen figür insanların. Nein farkındasın görmemezlikten gelme, gelecek çok uzakta böyle devam ederse. Hey aç gözlu aç gözünü. Biraz düşün giden sen biz toplu senin fark edilmesem de da anlatılmasam da senin Bir şeyin olup sözüm size insanları her şeyi düşünemez insan düşünemez insan arıya telsürlü kere safta yo emir bits e ne diyoruz? Neyin farkındasın neyin farkındasın farkındasın hadi söyle neyin farkındasın hadi söyle neyin farkındasın fikirlerin hiçbir zaman seni kandırmasın <gülüyor> Düşünemez insan Dünü kurtar, yeter özgürlük Her hesap da bir zindan. Evet Açık Radyo 94.9'dasınız Ve enge <gülüyor> çubukçu ile beraberiz Çaldığımız parça Kamuflenin bir parçası Neyin farkındasın? Neyin farkındasın? Biraz ironik bir soruyla ve evet. ed eda ediş tarzı da öyleydi. Yaşadığımız farkındalık birinci evet. devriminin belki de evet, neyin, evet. çok önemli konuştum. bir şey aslında ve daha yeni bu Ed Buster's güruhu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte reklam bozanlar diye kendilerini adlandırabileceğini söyleyeceğim söyleyebileceğim bir tasarımcı grubu ama alt üst olan ve dünyada tamamen bir devrimi aslında modern bir devrimi savunan insanların koydukları şeylere çok benziyor yani onlar da bu farkındalık meselesi üzerinde derinlemesine duruyorlar yani bizim bu arada da bir şeyi de hemen ben bir not edeyim 100 hedefini koymuştuk Mahir Ilgaz'la beraber bu seninle yayına girmeden önce çok dar bir zamanda kısa paslaşmalar yaparak ve gene de yanıltmadı. Dinleyiciler bu sezon bizi hiç yanıltmıyorlar. Daha doğrusu olumlu anlamda çok yanıltıyorlar sayı 103'e ulaşmış ve seneler birlikteyken de bu telefonlarda yeni destekler anlamına da geliyor Harika. bir de çok eski bir dinleyicimiz Nilgün Yağlı'dan hoş bir mesaj var 19 yıldır dinleyicisi 11 yıldır destekçisi olduğum sevgili Açık Radyo iyi ki varsınız ve hep var olmanız dileğiyle diye bütün arkadaşlarımıza sevgiler Nilgün Yağlı demiş biz de ona... Nasıl bir motivasyon değil mi? Evet bunlar Teşekkür çok edelim. insanı tamamen yükseltiyor doğrusunu istemek, söylemek gerekirse. Kesinlikle. Evet biraz daha devam edelim. Edelim. <gülüyor> Nereden devam etmem isterseniz oradan devam ederim ben. Yani bu yeni farkındalık şimdi rap yapan insanların büyük ölçüde gençlerden oluştuğunu varsayabiliriz tabii herhalde. Ki, tabii ki. Bu zaten oldukça yeni bir nispeten yeni bir genre diyebiliriz. Hmm üstelik de şimdi bir gençliğin yükselişine tanık oluyoruz dünyanın dört bir tarafında özellikle Giza'dan bu yana mayıs sonundan itibaren 2013 mayıs sonundan itibaren o hepimizin işte bir ya hepimizin derken kendimi kesinlikle bunun dışında tutmaya çalışıyorum ama yani fazla politize olmadığını ve Sadece küçük kendi dünyalarıyla çevrili bir şekilde yaşadığını düşündüğümüz insanların... ...hiç de öyle olmadığını ve bambaşka bir farkındalığın içinde olduğunu gösteren bir durum yaşadık. Kesinlikle. Yani o tabii biraz... Şuna da bağlı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar evinde oturup bu fikirleri kendi kendilerine ya da çevresindeki o bahsettiğiniz küçük çevreyle paylaştığı zaman belki de destek görmüyordu. Tek başına düşünüyordu bu duyguları ve düşünceleri. Tek başına sahipti. Öyle olduğunu da düşünüyordu ama böyle bir farkındalık devrimi yaşandığı zaman tek başına bunları düşünen tek yani bu ülkedeki tek insan olmadığını anladı bence insanlar. Böyle bir sıkıntı vardı. Çünkü en yakın aile toplantısında olsun arkadaşlarınızla dışarı çıkıp ...bu konuları konuşabiliyorsunuz bence çok şanslısınızdır. Ee, konuştuğunuzda fikir ayrılıklarının... E, ...ya da sadece sizin e, üstüne basa basa söylediğiniz şeylerin... E, ...sadece sizin aklınızdan geçen şeylermiş gibi düşünmek... ...insanın e, içini yaralıyor biraz. E, bu değişti bence. Yalnız değilim olgusu oluştu. E, birken on, onken yüz olduk ondan sonra da. Ve olan üstü de bir e, yaratıcılığın... E... Pek de çaktırmadan geliştirilmiş olan bir yaratıcılığın pek çok izini rastladık. Ya sadece Gezi'den bahsetmiyorum tabii, ama tabii, bu. Tabii tabii genel anlamda. Tabii. Gelen anlamda yani daha geçen gün işte dün hatta konuşuyorduk burada. Yani Independent gazetesine geçmiş bir şey işte bu televizyon stand up show yapan ona öyle mi diyeceğiz bilmiyorum. Elinde Jenneres Hollywood'da ödül Hı. alırken bu selfie denen fotoğraftan çektirmiş Aynen. işte kendisi ve pek çok ünlü bir arada böyle. Ve o işte elden ele bütün Tabii telefonlardan filan dolaşıyoruz. Bir salgını gibi oldu. Hepimiz şeklindik bizim bile. Var. Ama independent gazetesinde bir de Türkiye'den bir selfie, selfie vardı. Selfie. Ve polis arabası içinde kendilerini İnanılmaz. gözaltına aldır, aldır, al, alınmış. Genç kızlar ve gözaltı çocuklar otobüsü, gözaltı selfiesi oldu, evet. otobüsü selfie'si olmuş. Şimdi bu müthiş yaratıcı bir şey. <gülüyor> bu ve yaratıcılık. Ve bunun umut ve güç kesinlikle, de veriyor tabii. Kesinlikle. Yani Hollywood şartlarından farklı şartlarda çekilmiş bir selfie Kesinlikle. Yani. Ya Son bir yıl içerisinde, bir yıl bile değil daha da kısa bir dönem içerisinde... ...Türkiye'deki mizaha, politikaya, farklı fikirleri olan bakış açısının değişkenliğini... Ya da göremediğimiz kısımlarını görmek insana hem umut veriyor hem de e, Avrupalı kavramını ben çoktan geçtim. Ben Avrupalı'dan bile Avrupalı olduğumuzu düşünüyorum artık bu açıdan. Bu mizah anlayışıyla, bu e, insanların fikirlerini karşılıklı e, tartışabilme ortamını yaratmasıyla e, ve kendi muhalefetini yaratmasıyla halkın bence Avrupalı... ...kavramının çok daha ötesine geçtik belli bir noktada... ...benim için en azından. Evet evet yani bu tamamen küresel bir şey... ...ve bütün dünyanın... ...gençleri birleşiniz gibi bir slogan Kesinlikle. çıkıyor ortaya. Çok acayip bir şey doğdu... ...ve ben bunu... ...hem içinde yaşayarak biraz görmekten... ...hem de... ...işte iyi kötü haberleri takip etmeye çalıştığınız zaman... ...bunu her yerde görebiliyorsunuz. Yani bir petrol buru hattına karşı artık... Artık o, dünya o, vatandaşları olarak ha, tamamen e, yani Obama'nın şey. ön, evinin önünde işte beyaz evinin önünde kendini çelep, çelektiren ve gözaltına aldıran hmm. gençlerden biri şey diyor yani bir, artık bir kenarda oturup kalamayacağımızı anladık çünkü sa savunacağımız bir geleceğimiz, bir geleceğimiz olmayacak bunun olacak, ötesindedir. Kesinlikle. Çok önemli bir laftı o bence. Burada da o yaşanıyor. Artık bunu durdurmak kolay olmayabilir. Yani. Bunu durdurmak Kolay değil bence de bundan sonra hem teknolojinin hem internetin bu şekilde yaygınlaşması insanlarda bir dünya vatandaşlığı olgusu ortaya çıkardı. Belki bundan 20 sene önce, belkisi yok zaten biz Türkiye olarak bu tarz bir gündeme bu tarz yaşantıya alışız da. internet yokken sadece kendi sınırları içerisinde kalan hatta o şehrin sınırları içerisinde kalan belli başlı gösteriler ve bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyordu ama şimdi bu internet ve teknoloji sayesinde dünya vatandaşlığı oluştu ve bütün dünyanın vatandaşları bir ülkede nerede bir haksızlık, nerede bir zulüm varsa tepkisini koymaya başladı. Bu çok önemli bir şey. Evet, dünya vatandaşlığı birleşiniz. Zilmelerinizden başka kaybedecek Kesin bir şeyiniz yoktur. Yok sloganı belirir gibi ufukta. Ege Çubukçu çok teşekkür ederiz. Bitirirken de bize bir şarkı, bir şarkı daha bırakırsan <gülüyor> bu sefretin sonu yok ve fevkalade e, mutluyuz seni de aramızda. Teşekkür ederim. Ben de burada dolayı. olmaktan dolayı büyük onur duydum. Ee, o zaman şöyle bir parçaya devam edelim. yani Konuştuğumuz konuyla playlist inanılmaz şekilde <gülüyor> ilerliyor. Şöyle bir şarkı seçmiştim Multitap grubunun yeni bir parçası Ait diye. Ait. Evet dünya vatandaşlığı bizi burada bu yaşadıklarımıza rağmen tutan nedir? diye sorgulayan bir parça o parçayı dinleyelim bir yandan da evet bütün rapçiler birleşin e. diye de bir atalım <gülüyor> ve 343-4141 <gülüyor> arayıp destek verin lütfen Ašklar mı Cebime koydum taşlar mı? Bir gün dökeceğim yaşlar mı Ah, bibi sem! Peşine düştüm zevkler mi? Yarına verdiğim sözler mi? Tutmayan ni dilekler mi? Ah, bibi sem. Beni burada burada burada Destek Projesi özel yayını 11. Açık Radyo Günleri